Herkese merhaba, Mürekkep Lekesi 7. bölümüyle karşınızdayım. Ben Sezai Mert Adam. Bizim günümüz Perşembe oldu artık ve özellikle Perşembe günlerine sadık olmaya çalışıyorum. Yine de dünyanın 40 türlü hali var diye Mürekkep Lekesi her Perşembe diyemiyorum. Disiplin bir işi doğurur, iş bir disipline. Meslekler, çalışma ve para kazanmayla akademi konusunu dedikleyeceğim ilerki bölümlerde bu iş ve disiplin kavramları üzerine konuşacağız. Ancak bu bölüm geçen hafta yarım kalan aşk mevzularını tamamlamaya ayıracağım. Geçtiğimiz bölüm podcast kanalları üzerinden ve YouTube kanalımda kendi çapında ilgi gördü. O çapı biraz büyütsek ve abone, takip gibi enstrümanları bolca kullansak ne güzel olur diyorum buradan dinleyenlere. Evet geçen bölümde yarım kalan neydi? Aşkın temel çıkış noktalarından neden aşık olmak isteriz sorusunu varoluşçu bir yerden sormaya çalıştım. Bu bölümde modern zaman yani bugünlerin aşklarını sorgulamaya sıra geldi. Sosyal ortamında sevgilisi olduğunu gösterme merakı, ilişkide geçirilen zamanın kişiye kattıkları, evlilik gibi uzun ilişki halleri, aldatma kavramı ve platonik aşkı bu bölüme bırakmıştık. O zaman başlayalım. insanın bir sevgilisi olması nedir? Aşk duyduğu kişiyle birlikte bir zaman dönemini olağanüstü bir yakınlıkla geçirmesi ve bu dönemde kendiliğinden oluşan ikili ilişkilerle meşgul olması demektir. Çok mu formüle ettim? O zaman cümlenin başındaki aşk duymayı ilgi duyma, beğenme şeklinde biraz daha genişletelim. O halde sevgili olma haline koşut olan ilişki yaşamanın ilk kuralının ilişkiye başlayacak iki kişinin ortak onayı olduğunu söyleyebiliriz. Buraya kadar tamam. Tamam ama bu iki kişi neyi onaylar? Birbirlerinin hayatına, kendi hayatlarıymış gibi karışma, hüküm verme, yönlendirme, bundan sonra tek tek hayatlar değil de iki hayattan oluşan tek hayat varmışçasına yaşamaya mı onay verirler? İlişkide oldukları süre zarfında birbirleriyle yaşadıkları cinsel ilişkiler dışında başka birisiyle cinsel ilişki yaşamamaya onay verirler mesela genellikle. Peki iki kişi bir ilişkiyi yalnızca cinsellik üzerine başlatırlar? Eğer öyle değilse birbirleriyle cinsellik dışında yaptıklarını mesela e, hoş zaman geçirme, film izleme, yemek yeme, dertleşme, tatile çıkma, restorana gitme gibi ve benzeri aktiviteleri de birbirlerinden başka kimseyle yaşamamaya da onay verirler mi? Eğer hayır o kadar değilse cinsellik neden özeldir ya da ilişki sadece cinsellik için mi kurulur? Mesela sevgilisi için beni aldattı diyen birinin bu aldatma lafında benimle yaptığı sohbetten aldığı keyfi bir başkasından da almış türü bir şeyi kastettiğini duydunuz mu hiç? Aldatmanın çok yüksek bir yüzdesi cinsellik barındırır. Önceki bölümden atıfla aşkın ve devamında gelen ilişkinin temelini cinsellik oluşturur. Bu nedenle cinsellik özeldir desek hiç cinsel ilişki yaşanmayan ilişkilere o zaman ne demeliyiz? Bir de cinsellik mahremiyeti dışında başka hiçbir mahremiyeti olmayan bir ilişkide her şey cinsellik midir diye tartışma çıkar mı? Kimdir bu sevgililer? Buradan o zaman şu platonik aşk kavramına geçebiliriz. Günlük dilde karşılıksız aşk olarak geçen platonik aşk bu aşkı yaşayan kişinin aşık olduğu kişiden karşılık alamaması ya da özellikle o aşktan onu haberdar etmeyerek kendi kendine bu aşkı yaşaması olarak algılanır. Yaşar Güvenir'in yazdığı Sensiz Saadet Neymiş isimli şarkıda ''Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli alıştım hasretine gel desen gelemem ki'' der. Önceki bölümde bahsettiğimiz Leyla ile Mecnun hikayesindeki kavuşamama halinin aşkı taşıyan motivasyon olmasıyla örtüşen ancak bu kez bunu bilinçli olarak gerçekleştiren yani aşık olmanın devamında bu hissi Aşık olduğu kişiye ulaşma sonucundan bağımsız yaşama arzusu söz konusu. Böyle bir psikoz var. Keza ileride acının ve hüznün keyfi olarak bunu ele alacağım. Psikoz gerçek ancak bunun adı platonik aşk değil. Platonik aşk karşılıksız aşk anlamına gelirken buradaki karşılık yoksunluğu yani sız dediğimiz karşılıksızın sızı karşılık alamama değil karşılık beklememe üzerine kurulu. Kökeni ise Antik Yunan döneminin büyük filozofu Platon'un adından geliyor. Platonik şeklinde. Platon, devlet isimli eserinde ütopik bir devlet tasarımı yapar. Yani ulaşılmaz bir ideal. Platonik aşk kavramı da buradan esinle ideal aşkı çağrıştırır. İdeal aşkta ise karşılık alma, aşık olduğu kişiden faydalanma, cinsel hazlar elde etmenin ötesinde derin bir sevgi arayışı söz konusudur. Bu da az önce bahsettiğimiz ilişki içinde her zaman tartışma konusu olan her şey cinsellik mi tartışmasını hatırlatıyor. Aşkı hissetmek, elde etmek için çaba göstermek, ilişki kurumsallığı, cinsellik, mülkiyet, sonra da ideal aşk arayışı şeklinde bir kısır döngü çıkıyor karşımıza. Öyleyse ideal aşk kavramının gerçekten uzak olması gibi ideal ilişki yani ideal sevgililik de gerçekten uzak bir kavram mıdır? <gülüyor> Sevgililiğe geri dönecek olursak cinsellikten, yoğun ortak zaman geçirmekten, mülkiyet ve mülki paylaşımlardan hayli uzak bir zamana yani çocukluğa ilk ergenliğe bakalım. Çocuk zaten içine doğduğu aileden kaynaklı olarak annesi ve babasından sevgili olma kavramıyla tanışır. Biraz daha büyüyüp kavrama yetisi arttıkça yine kendi ailesi ve arkadaşlarının ailelerinden ilişki kavramını öğrenir. Burada öğrenme durumu çok önemli keza etrafındaki arkadaşları da sevgili sahibi olma üzerine bilgilerini pekiştirir. Çocuklukta ve ilk ergenlikte bir başkasına duyulan ilginin yarattığı heyecanı aşk, aşık olduğu kişinin kendisine karşılık vermesi beklentisine de sevgili olma talebi adını koyar. Eğer bir de bu talep gerçekleşirse sevgilisi olan kişi olarak kendi çevresinde bir statüye sahip olur. Hangimiz bu statünün peşinde koşmadık ya da o statüye sahip olamayınca kendimizi kötü hissetmedik? Bu durumda sosyal statü edimleriyle saf duyguların daha yetişkinlikten çok önce karma karışık olduğunu görüyoruz. Ancak modern insanın hem gelenekten taşıdığı dinsel, töresel alışkanlıklar, hem kalabalık toplum yapısında özellikle kız çocukları için fazlaca olan güvenlik kaygıları, hem de modernitenin getirdiği yeni etik kurallara devlet aile otoriter baskısı da eklenince, bu bahsettiğimiz saf duygularla statü edimlerinin yaratacağı özgüven sağlıksız bir yol almaya başlıyor. Bu nedenle ilişkilerinizde hata verdiğini düşündüğünüz ve tam olarak neden böyle davrandığınızı pek de anlayamadığınız tavırlarınız ya da duygularınız varsa önce ailenize yani ilk ailenize sonra da ilk ergenlik döneminize yeniden ve detaylı bir göz atın derim. Naçizane. Tabii bunlar her zaman yeterli olarak görünmeyebilir. Yetişkinlik dönemlerinizde yaşadıklarınız, daha baskın görülebilir size ama o yaşadıklarınızın da gerisinde aile ve ilk ergenliği bulabilirsiniz. Dolayısıyla ilişkinin doğasında var olan bir statü ve buna bağlı bir mülkiyet var. Günümüzün ilişkilerinin ömür süreleri ortalamasının eskiye nazaran oldukça kısaldığını söyleyebilirim sanırım. Gelecekte ise şu anda olandan daha da kısalacak. Bu da çok özel bir kehanet değil. O zaman... Şimdiye daha yakından bakının ve gözümüzü sosyal medyadaki trendlere çevirelim. Bir yandan eskinin kabullü, uzun süreli, ortaklık rızalı ilişkilerin azalması söz konusu. Diğer yandan da kendisini dindar tanımlayanların mutlu evlilik, kendisine dindar tanımlamayanların da mutlu sevgililik propagandası var. Aynı şekilde biten ilişkilerin ardından eski sevgiliye eşe dönük güç gösterisi yapma modası devam ediyor. Tüm bu çıkarımları sosyal medya üzerine yapabiliyor olmam ki buna televizyon kanallarındaki evlilik programları, gelin yarışmaları, yemek programlarında ekleyebiliriz, ortaya bir gösterme hali çıkıyor. Yani az önce bahsettiğim çocukluk ilk ergenlik döneminde sosyal çevrenin öğrettiği sevgili sahibi olmanın getirdiği statünün aşılmak şöyle dursun başlı başına ilişki yaşama arzusunun nedeni haline gelmesi durumu. Bu psikos kökleri eskiye dayanan, ancak son 15-20 yılda abartılı bir şekilde ayyuka çıkan yeni bir durum bana göre. Ancak kötü diye nitelemek yerine nedenlerine bakmak daha doğru olur. Bir başka tarafı da tüm bu yaşananların çevreye gösterilmesi ihtiyacı. Fransız filozof ve yazar Guy Dubot, Gösteri Toplumu isimli kitabında aslında bu davranışı ele alır. Gösteri bir imajlar toplumu değil, Kişiler arasında var olan ve imajların dolayımından geçen toplumsal bir ilişkidir der pasajlar halinde çıkarımlarını yazdığı bu kitabında. İlişkiyi karşılıklı faydalanma esasında hareketle bir ticarete benzetecek olursak, parasal durumları ve cinselliği bir yana koyduğumuzda geriye manevi bir iletişim kalır. Yani manevi ticaret. Ancak ilişkinin bizzat kendisi ve ilişki yaşanan kişiye karşı duyulan hakimiyet duygusunun beslediği maneviyat bu durumu karmaşık hale getiriyor. Yani ilişkinin kendisini yarattığı edimler karşı tarafa duyulan hislere baskın gelebilir. Bunu da insan günlük hayatının akışında karıştırabilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber ilişkiyi mutlak surette sonlandıracak affedilmez durumlar vardır. Psikolojik ve fiziksel şiddeti bu sohbetin dışında tutarak bu sebepler kimi zaman aldatmak, kimi zaman parasal sebepler, kimi zaman da bir kutsala ya da yüksek değer verilen kişi ya da kavramlara saygısızlık olarak gelişiyor. Tümünün temelinde de mülkiyet garantisinin bozulması var. Yani ilişkiler için söylediğim manevi alışverişin altında karşılıklı bir mülkiyet anlaşması yatmıyor mu? Bu durumda ilişki edimi kendiliğinden gelişen sosyallik dışında bir ihtiyaç mıdır? Eğer bu bir ihtiyaçsa, saf bir aşkla başlasa bile güvenli bir statü ve mülkiyete duyulan ihtiyaç olabilir mi? Klasik aşkı taşıyan kavuşamama kavuşulduğunda yerini statü ve mülkiyet ortaklığından bırakıyor. O zaman belki platonik aşkı kavuşulan mülkiyet ve statüden arınarak kendisini sürekli yeniden üreten bir aşk olarak tanımlayabiliriz. Önemli olansa her daim dürüstlük ve duyguların kabulü. Günümüzde ise bunları perdeleme ve kontrol etme derdindeyiz daha çok. Oysa Murakami Sputnik sevgilinin kitabında Ben aşık oldum şüphe yok ve bu aşk beni sürükleyip bir yerlere götürmeye çalışıyor. Kendimi bu akıntıya bırakmam dışında bir şey yapamam dedirtiyor Sumire'ye. Siz de bırakın kendinizi akıntılara. Bedeniniz baskıda zaten. Bari ruhunuz serbest kalsın. Elbette aşk ve ilişkiler üzerine söylenecekleri iki bölümde toparlama mümkün değil. Ama bu bölümde aşkın bugününe... Önceki bölümde de dününe bakmaya çalıştım. İlerleyen zamanlarda özellikle ilişkilerin sosyal statüleri bağlamına geri döneriz keza konu politik. O halde bu bölümü tamamlarken adını geçirdiğim Platon'un Devlet isimli eseri Guy Debord'un yani Guy Debord de yazılıyor bu arada Fransız bir yazar, Gösteri Toplumu kitabı ve Haruki Murakami'nin Sputnik Sevgilim isimli romanını kitap tavsiyelerime ekleyeyim. Aşk ve ilişkiler üzerinde de Mihail Haneke'nin Amor yani Aşk isimli filmini de öneriyorum. Mürekkep Lekesi 7. bölümünün sonuna geldik. Ben Sezai Mert Adam. Yeni haftada insan asosyal bir bencildir diyeceğim. Bakalım nasıl diyeceğim şimdilik